Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da ve o başka bir yer programındayız. Ben Turgut. Merhaba, ben Ömür'den. Ee, bir, bir buçuk programdan beri çizgi romanı konuşuyoruz. Tarihçisi ne olduğu ile ilgili. Bugün de devam edeceğiz. Bir, bir buçuk da e, biraz porsiyon gibi oldu. Ee, ama evet ama öyle. Bir, bir buçuk porsiyon kadar çizgi roman. Çizgi roman. <gülüyor> <gülüyor> Söyledik ortaya. Şimdi iki buçuk porsiyon olacak ki bayağı okkaz bir... Öğün olacak. olacak. E, tamam. Evet. Peki. <gülüyor> ee, geçen programlarda işte çizgi roman evet, nedir, abi. ne değildir, tarihçesi ee, nasıl etkilendi, nelerden çıktı, nasıl gelişti diye konuştuk. Şimdi onun Türkiye ayağını konuşacağız biraz. Evet. Burada topu sana atıyorum. Eyvah diyorum ben. <gülüyor> Sen başlamadan önce ben şeyi söyledim. Türkiye'de madem e, konuşacağız ben burada kült olmuş bir yayını hatırlatmak istiyorum. Bin bir roman. Evet. Geçen programda bahsetmiştin aslında. Dün bir evet. e, Çok şeyleri, kısa da olsa. Ben sahaftan eski sayılarını bulmuştum. Sonra tarihçesini kurcaladım biraz. Evet. 1939 senesinde çıkmış ve 1946'ya kadar 350 sayı kesintisiz olarak devam etmiş. 16 yıl. Tabii ve hatta bazı sayıları 2 ya da 3 baskı yapmış. Ondan sonra yani bu başarıdan sonra başka çizgi roman dergileri de çıkıyor ama aynı tadı yakalayamadıkları için onlar kapanıyorlar. Hı hı. Buradaki şey de, başarı da... Ee, ...yayıncısı ve editörü... ...Tahsin Demiray. <gülüyor> İçin seçtiği çizgi romanları. Yani iyi bir editörlük yapıyor hmm. aslında. Ee, şey dengesi... ...nasıl acaba? Yani Genelde yerli yabancı dengesi? Şu, şu ilk başladığı haberler hepsi Amerikan. Hı hı. Ee, sonra... ...İkinci Dünya Savaşı sırasında... ...Amerikan çizgi roman... ...akışında bir aksaklık olunca... ...şeye dönüyor. Yerli çizerlere mi dönüyor? Yok. Avrupa'ya ve özellikle de şey... <gülüyor> İttaliyan ve Yugoslav çizerlere Hı -hı. dönüyor. Ve şey yok. E, yerli çizer yok bendeki sayılarda. Enteresan. E, hep şey işte copyright. Çok iyi. Yani e, genelde e, yerli çizerler, yerli çizer olmasa bile o yerli çizerlerin kopyaladıkları uzun dönem evet, evet. piyasada dolaşan çizgiler evet, oluyor. Çünkü evet. bu tehlif problemleri. Evet. Genelde çocuk dergileri. Evet. uzun süre getiriyor. Evet. Çizgi Rom'un Türkiye'de. Ee, daha sonra e, yavaş yavaş büyükler için tabii şey vardı. Işte, çocuk sesi. Hı -hı. Sonra şey Afacan. Afacan var. Evet evet Afacan. Zıp zıp var Hı -hı. bir dönem. İşte daha sonra bu Yuki vardı. Daha da sonraları sanırım Hı -hı. işte bu Doğan kardeşler evet. başlıyor. Milliyet kardeş var doğru abi. Milliyet Çocuklar var. Çocuk. Bunlar evet. genelde çizgi romanın lokomotifi oluyorlar ama bunun yanında şeyler de var tabii. Daha sonraları bu işte Ceylan yayınları bilirsin. Hani. <gülüyor> bu Tomix Texas hani evet gibi dizileri basan yayınları. bunlar da başka bir taşıyıcı. Çizgi <gülüyor> romanı Türkiye'de bir küçük noktada şey tabii çıkan daha sonraki işte sayabileceğimiz mizah dergileri. Evet. İşte hani bir dönemin gırgırını hatırlarsak. Geçen programda bahsetmiştik hı hı. işte. Bülent abi'nin en kahraman, kahraman işte, Gaddar Davut vardı. Nuri Kurçebi'nin evet. Gaddar Davut'u. Evet. Ya da tam bir kahramanın üstünden gitmese bile İlvan Ertem'in çok çok evet. iyi hatırlarsın hı hı. Bu işleri. Bunlar da çizgi roman dünyasına. Tabii onlar ya, ayrı, ayrı bir lokomotif. Gençlerden hı hı. Evet. işte belki Kemal Aratağan hı hı. arkasından. Galip Tekin, Suat Gönülay. Suat Gönülay. Ciddi evet. ve güzel bilekleriyle <gülüyor> e, öne çıkan isimler oluyorlar. Aslında şimdi de şey biraz azaldı gibi. Yani dergilerde çizgi roman. Yani başka bir yorucu tempodur ya. <gülüyor> çizgi roman yani en basitinden her hafta iki sayı fıt çıkarmak evet. başlarda normal kolaylıkla halledilebilir gibiydi. Ama yıllara yayınca apayrı bir şey... Yorgunluk ve yoğunluk ortaya çıkartıyor. Yani şimdi Kemal Aratan <gülüyor> var. Ee, Sonra Ersin Karabulut var. <gülüyor> Haftalık olarak çizen. Yani Ersin... Galip Tekin başladı evet. galiba. Bunu tam Tek... bilmiyorum. <gülüyor> ee, ama mesela Ersin Karabulut daha çok o kendi kişisel <gülüyor> dünyasıyla ilgili o sandık Evet. Onu yapıyor hani kurgu anılarla. Evet evet yani e, baktığınız zaman mizah dergilerinde çizgi romanın payı bu özellikle banta yaslanan ve çizgisel açıdan çok da tatmin edici olmayan e, anlayışla beraber <gülüyor> biraz azaldı gibi evet. aslında evet. Yani daha kolay tüketilen hemen <gülüyor> balonları okup geçilen Evet. çizginin daha yanda anlatıcı olduğu <gülüyor> asıl öyle o olmadı. Evet. Bir anlayış. Ama e, tabii bu anlayışı nasıl yenindi tekrar belki böyle gidip gelmeli bir <gülüyor> program olur. E, şöyle diyebiliriz. E, İkinci Dünya Savaşında daha sonrasında e, demokrat parti <gülüyor> e, sırasında basın üzerinde oldukça bir şey var yani e, baskı. Baskı. Bu baskı sırasında. E, hem direkt bir kontrol baskısı var hem de e, kağıt zor bulunan bir şey. Hı -hı. E, kağıdı kolay temin etmek için de çok muhalif şeyler yapmamak gerekiyor. Etliye sütlüye dokunmayan şeyler yapmak Hı -hı. gerekiyor basında para kazanmak için. Aslında çizgi romanın yükselişi biraz buna bağlı. Yani evet. e, çocuk dergilerinin işte e, yükselişi ve çizgi romanın evet. yükselişi bundan. Evet. Çünkü e, muhalif olmayan ete, sütlüye dokun etliye sütlüye evet. dokunmayan şeyler yapılıyor. ...ve bunu yaptığınız zaman daha kolay kağıt buluyorsunuz. Hı hı. Ee, böyle bir şey var. Gelişim durumu var aslında. Beklenmedikleri yerden... ...çıkmış oldu bir şekilde. Tabii tabii. Aslında e, garip örnekleri de var. Ee, bunun mesela... ...Hoş Memo isimli bir... Hı hı. ...çizgi dizi var biliyorsun. Çizgi dizi... ...işte politikacıları... ...işte... ...burjuvaları falan çok aslında... Dalga geçen bunlarda yerden yere vuran bir çizgi anlayışı. Ama e, Demokrat Parti iktidar sırasında e, bu iktidara yakın bir e, gazetede yayınlandığı için sansüre uğramıyor. <gülüyor> Aslında tamamen işte e, en şiddetli biçimde e, baskıya uğrayabilecek bir e, çizgi diziyken evet. sadece iktidar tarafındaki bir gazetede yayınlandığı için es geçilebiliyor. <gülüyor> Ee, bunun gibi bir örnek de e, madem bu biraz sansörden de başladık konuşma İlk e, yasaklanan e, çizgi roman abi de abi Aa. <gülüyor> <-a, gülüyor> <Evet>. Bunu bilmiyordum. <gülüyor> Pekospil abi. Çünkü biraz da şeyden kaynaklanıyor. Dışarıda. Ee, Aynı dönemde işte Amerika'da da çizgi romanlar yasaklanmaya başlamış. Burada da şey var yani böyle bir Amerika'da ne yapılırsın vardır bir bildikleri hani diye. Hani biz de güzel çocuklarınız sizin arka bahçenizde bir <gülüyor> oynayan biz de yaparız filan diye Pekospur yasaklanıyor. İşin enteresiyonu çizgi gibi, aynı çizgi gibi hikayelerle isim değiştirerek tekrar Çık. yoluna devam ediyor, çıkmaya devam ediyor. Daha sonra bir karar çıkıyor. Çizgi roman işte hani bunda böyle kötü bir şey yok falan diye. Sonra ismini tekrar pekospil yaparak e, devam ediyor. Bu arada hani 30. sayıda bıraktıysa 70. sayıda tekrar pekospil olarak <gülüyor> devam ediyor. Arada sıfırdan birden başlamak yok yani. <gülüyor> evet yani sansür dünyası böyle ben bir şey duydum. Sen duydun mu? Bu lemancıların çıkarttı bu çizgi roman. Arakevi. Evet sanırım kapatılmış. Kapatıldı mı poşete mi girdi? Ya da poşete girdi ama her iki durumda da oldukça kötü. Evet, tatsız. Evet yani suçlamalardan biri de evlilik dışı birlikteliği, birliktelikleri. E, Özendiriyor mu? Özendirmekmiş. <gülüyor> Tuhaf. <gülüyor> yani işte söylenecek şeyler var ama bir takım şeyleri özendireceği için ben <gülüyor> yorum yapmayacağım bu konuda. <gülüyor> Evet bizler bu konuda yorum yapmayalım. Kafanıza Robert Kram düşsün diyeceğiz. Evet evet <gülüyor> okkalı bir Robert Kram <gülüyor> günlerini görürler o zaman. <gülüyor> evet sohbetimize müzikle devam edelim. Tamam. Bugünkü e, bu haftaki e, konuğumuz müzik köşemizle New Modular mı? İyi seçim. Arka, arkaya 5 şarkısını dinleyeceğiz program boyunca. Ve ilkini dinleyelim. My Country'de. Tell all the people who believe what they will in the press. Tell all the folk who from behind the bus. Every single breathing day So yes, I will fight for my country The land that I love so well Yes, for justice A land that takes for all our futures Yes, I will fight for my country A land that I love so well Hear voices about history I all around Fight all the ones who divide us Rich against poor Fight all the ones who divide us against black Fight all the powers who won their missiles in our earth Fight all the people who would lead us into war And yes, I will fight for my country But I'm not alone so well So well. Yeah, yes, I'm Evet, New Model Army'den dinledik, My Country. Ee, tekrar çizgi romana dönmeden önce, Turgut, küçük bir hatırlatma yapalım. Evet. O esnada başka bir yer, nokta, org, sanal alem denilen yerde, ortamda, ortamda e, etkinliğine devam ediyor. <gülüyor> ee, burada yaptığımız programları bir gün gecikmeyle bu siteden de dinleme şans, şansına sahipler dinleyicilerimiz. Ya çizdi demişken e, bu hafta gelen mailler içerisinde şey vardı. Bu çizgi romanı konuşuyoruz ya son iki Hı -hı. haftadan beri e, çizgi roman nasıl çizilir Tekniği ile ilgili Hı -hı. de bilgi verin diye Tamam. E, o, o zaman. Evet programımızın ikinci yarısını diyelim. Böyle bir şeye, böyle bir konuya da ayırabiliriz. Tamam öyle yapalım ya da şimdi başlayalım. Arada tekrar çizgi romanı dönüp. Tamam. Tamam, uygundur. Şimdi sen nasıl çiziyorsun? Önce e, düşünüyorum, Tav tavana bakıyorum ve geç geç onda çizme aşamasına geldik. <gülüyor> çizme aşaması benim için şöyle önce e, öyküle e, öyküle beraber yürüyecek kareleri oluşturuyorum. Yani bir önce sayfa. ...eskizi yapıyorum. Yani... ...kare kaç kare kaç kare olacak? Kaç kare bir olacak? Bu karelerde... Mı? ...hangi aşamalar anlatılacak? Daha sonrasında her bir kare için... ...biraz sinema... ...düşüncesiyle uygun... ...açıyı, kadrajı... ...yakalama... ...ve bu kadrajı... ...yakalarken de uygun yerlere... ...uygun konuşma balonlarını, anlatım <gülüyor> balonlarını... ...koyma yönünde bir... ...ayrı bir eskizleme çalışması... ...ya şey detaymış gibi gözüküyor ama konuşma balonları kare içerisinde o kadar önemli ki. Yani konuşma balonları kare içerisinde önemli. Aynı zamanda ona yan, göre kareyi de biçimlendiriyorsun. Çünkü balon içindeki balon yazısının o ba, e, balon içinde duruşu da önemli. Önemli. Boşlukları Tabii. da çünkü hani o kenar çizgilere yaklaştığı zaman gerçekten hani okumayı da zorlaştıran görüntüyü de bozan. Evet. Çünkü çizim. İlk başta bir balonların atılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü eğer balonlar atılmazsa çizdiğiniz şahane bir portrenin üstüne balon koymak zorunda kalabilirsiniz. Zor kalabilirsiniz. Evet. Ee, her şekilde çok e, kendi içinde bir e, matematiği olan, evet. bir takım problemleri olan ve problemlerin çözülmesi gereken bir aşama. Ya Bu arada e, senin söylediklerini toparlayacak olan bir bölüm okuyacağım. Işte... hay. Yapı Kredi'ni Sanat Dünyamız Dergisi'nde, e, 1997 lisesinde hı hı. çıkmış. Türkiye'de çizgi romanlar makalesi hı. Talat Gürel yazmış. E, makalenin bir bölümünde şöyle tasvir ediyor. Aslında çok doğru bir tanımlama. Çizgi romanda ilk göze çarpan şey resim olduğu için resim karelerinin iyi çizilmiş olması baş koşuldur. E, fakat bu yeterli değildir. İster sayfa ister bant olsun resim karelerin yan yana alt alta, üst üste estetik bir uyum sergilemesi lazımdır. Bir anlamda çizgi romancı kendini duvara çeşitli ufak boy tablolar asan biri <gülüyor> gibi görmelidir. Hı hı. Tek başına güzel olan tablolar bir araya gelince bazen renkleri birbirine boğabilir <gülüyor> ve hepsi bir anda çirkin bir manzara sergileyebilir. Evet. Onun için çizdiği sayfadaki bütün karelere tek bir resimmiş gibi bakmayı alışkanlık ...edinmesi gerekmektedir. E tabi. Araya gireceğim. Çünkü bütün bu karelerin... ...beraber ortaya çıkarttığı... ...bir açık koyu gri dengesi de. Evet. Bir sayfa Söz aslında. Bir sayfanın kendisi de bir Bütün bir, bir grafik ortaya evet, çıkıyor. Evet. Burada yani karelerdeki kamera açısı... ...figürlerin büyüklük, küçüklüğü, ...balonların yerleşimi... E, ...açılar... E, ...ışık dengesi evet. gibi... ...bunlar... ...sayfaya bir baktığınız zaman birden her, bütün yapıyı bozan ama doğru kullandığı zaman da başka bir etkisini artıran <gülüyor> e, değerler olarak ortaya çıkıyor. Sonra kurşun kaleme başlıyorsun. Evet tabii ki e, kurşun kalem bol araştırma çizgileriyle evet. geçen bir selvan. Tabii bunun yanında e, bir takım kaynaklardan da yararlanıyorsun. İşte e, diyelim ki bir dönem çizgi romanı yapacaksın. İşte, araştırıyorsun o dönemin Diyelim ki II. Dünya Savaşı'nı çizmişti Tardi. Evet, biz burada onu konu etmiştik. Şimdi onun bol dökümanlı. O, onun tabii. o kadar iyi olmasın senin serdi. çok bol dökümanlı çalışmış olması. Silahlar, dönemin üniformalar, e, üniforması, kostüm tam, diyelim tabii, biz ona. Siperler, evet evet, evet. O dönemin işte uçakları diyelim ki tankı her evet. şeyiyle beraber çalışılmış. Evet. Yani bunların hiçbir, tabii ki doğal olarak doğuştan beynimizde evet. yer alan bilgiler değiller. Ya iki tane şey var, ee, Fransız çizler var, Dermont ve Bardet. Bunlar hı hı. tarihi çizgi roman yapıyorlar ve e, hepsi döküman. Yani Önünde resimlerini görüyorum galiba. Evet. Onlar da öyle giyinmişler. Öyle giyinmişler <gülüyor> ve burada şeyler var. Kullandıkları çizgi roman karelerinin mekansı olarak fotoğrafları var. E, yani, ki, bütün mekana dolaşıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Işık ee, nereden düşüyor, hı hı. ona bakıyorlar. Ve ayrıca e, bu ikili bayağı bir müze dolaşıp işte olmayan bir aldırır. En azından krokilerine e, bakıyorlar. E, Wink var Japon çizgi romancı. Ben onun çizgilerini de... O manga çizmiyor. Evet, evet, evet. E, Japon mitolojisiyle ilgili çizgi romanlar çiziyor. Onun çalışmasını anlatan bir kitap vardı. E, Film çeker gibi çalışıyor aslında. Mekanı buluyor. Hı -hı. oyuncular buluyor. Kostümlerini giydiriyor. Fotoğraflarını çekiyor. Sonra da tuttur için çizmeye başlıyor. E, tabii yani böyle dönemsel işlerde bu çok önemli. Ama tabii ki bugün geçen bir konuyla ilgili çalışıyorsan az çok bu kendi gözlemlerinle beraber halledebileceğin bir şeyken diğeri ya bu, evet. oldukça bir çalışma konusu. Evet. Yani yine de şey... Dökümanlı çalışmak bana her zaman için faydalı. Hı -hı. Gibi. Örneğin, ya yani her tür detayı aklında obje detayını aklına tutmak gerekiyor. Evet, evet. Yani cep telefonu çizeceksen elinde şey varsa hakikaten cep telefonu olup elinde tutup bakıp öyle çiziyorum ben. Yani tuş yerde şimdi nasıl elinde nasıl duruyor? Realistik çizgilerde, yani deform çizgilerde her tür durumu kazdıran bir evet, havası evet. var zaten. Hı -hı. E tabii realistik <gülüyor> çizgi işin içine girdiği zaman bu sefer şey değil. Önemli problem. Çizer açısından desen. Mesela. Evet orada başka bir şey. Yani başka. işte abartılı bir kas çizecekseniz bile hangi noktadan nasıl abartacağınızı evet, iyi bilmek gerekir. Evet. Açıyı abartacaksınız hangi noktadan? Hangi, hangi açıdan? Ee, Perspektifi iyi bilmek lazım. Orada bir iyi, iyi bir resim ve desen evet, evet. bilgisi evet. gerekiyor. Yani Işık. bu işi bir problem olarak ele almak gerekiyor evet. ve en temel durumları önceden çözmek gerekiyor yani tabi bir işe bütün bunları çözmeden bir işe başlamaya kalkarsanız karşıladığınızda daha gibi sorun görül çıkacaktır Evet ama böyle de büyütüp göz korkutuyalım tabi yani şey... şimdi tabi ki yani şey, örnekleri de vardı. Çok güzel. Underground çizgi romanda bayağı. Çöp adamlar Aa. da başka bir. Ama burada da e, başka bir şeye kafa patlatmak gerekiyor. O atmosfer. O çizgide yaratacağınız dünyanın doğruluğu. Ee, tabii, biz şu ana kadar biraz şeyden bahsettik. Yani böyle dev bütçeli prodüksiyonlar vardır ya <gülüyor> Selam'ın da hani Ama çok basit bir el kamerasıyla evet. az masraf yaparak çok iyi bir iş de ortaya evet, çıkartabilirsiniz. Evet. Burada malzemeyi iyi kullanıp Derdinizi iyi anlatmakla evet. ilgili bir problem var diye düşünüyorum. Turgut Bey. <gülüyor> i̇yi i̇yi, iyi düşündüğünüz gibi diyorsunuz siz de. Ben de diyorum bir şarkı. Bir New Model Army'den. New Model Army'den bir şarkı daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Peki. Innocence geliyor New Model Army'den. We're kings of the whole world Where the chemicals eat in a way of your reason But now you shut down Closed in We built our own little jail Impression ...kesel çizgi romanlar hı hı. var. Yani bu bahsettiklerinizden... E, ...öte... E, ...apayrı bir kurguyla... ...yapılmış. Yani... ...fanzinlerde de görüyorum ben onu. Başka büyük... ...bütçeli projelerde de. E, örneğin... ...Sian Kiewitz... ...diye bir çiziler var. Onun yaptığı... ...Elektra serisinde bir bölümde sadece bir karakterin kafasını hep aynı kafa olarak kullanıyor. Fotokopiyle yapıştırıyor bütün macera boyunca. Yani <gülüyor> vücudu ne olursa olsun hep aynı kafa. O aynı kafa koymasının sebebi de o karakter e, bir UPV demagog. O yüzden de hep aynı <gülüyor> kafayı. Bir başka sanatçı da bence bu çalışması çok fantastik. John Totleben. Şeyde 1980'lerde şöyle bir şey yapıyor. Ee, bir sayfa yapıyor. Bir, o sayfa sadece 15 kilo çekiyor. <gülüyor> çizgi <roman> sayfası. <gülüyor> Çünkü yapıştırma, heykel, kumaş, fotoğraf... Her türlü şeyi kullanarak başka bir Vay. performansa taşıyor. Yani bilindik ama bilinmedik. Bir <gülüyor> çizgi roman şey gibi. Evet. Zaten çizgi roman... E İleride mi süresi için de ister istemez bir başka bir sanat performansı olarak da kullanılıyor. Evet. İşte deneysel şeylerde örneğin e, bazı çizilerleri hatırlıyorum. E, Yaratı atmosfer, Bacon tablosu ya da Egon Şili tablosu gibi. E, ama zaten bir başka yansıması da pop artta oluluyor. Evet. Bildiğimiz çizgi roman kareleri bir bakıyoruz evet. ki... Tuvalin üstünde tabii. karşımıza çıktı Tramlarıyla birlikte. Çok da güzel etkilerle evet. beraber. Tramlarıyla beraber. Ve yani işte çizgi roman bu grafiği tetikliyor, anlatımı tetikliyor, Tetikliyor, evet. şey oluyor. İşte deneysel şeyler çıkıyor. Bu deneysel durumlar aslında hep dediğim gibi o anlatılacak dünya iyi kurgulandığı zaman aslında bütün çizgiyi kaldırıyor. Hı hı. Sadece buradaki ustalık diğerinden farklı olarak o dünyayı çok iyi tanımlamak evet, işte ve kurgulamakta. Yani okyan kişinin o yani o dünyanın atmosferine girmesi gerekiyor. Yani artık onun evet, için de evet. gezin, gezinmesi gerekiyor. Tabii. Ya onun için de o şeyi algıyı kolaylaştıracak şeyleri çok doğru tespit etmek evet. gerekiyor. Tabii biraz da şey var. Hani bu noktada biraz şöyle bir durum da var bence. Hani onun değerini bilecek olan göz de çizgi romandan anlayan göz. Yani Evet. klasik olarak ah bu güzel çizmiş, Tabii. bunun çizgisi kötü gibi bir insan bakarsa o işi ne işin içine girebilir, ne hikayenin atmosferine dahil olabilir. Çok somut örnekler söyledim. Bu klasiklerin çizgi roman örnekleri çıktı ya. Hı hı. Çoğunluğu çok kötü. Evet. Ne kare yakışı var, ne doğru kareleme var. Ne sayfa çok doğru ve o yüzden de hı hı. E, yani çizgi roman bilmeyen için bir şeyin e, ne bileyim ben davanın hı hı. okumuş yani resimli olarak okumuş olarak algılayabilir ama biraz çizgi roman okuyan, çizen de geçiyorum ama hepsi çok kötü örneklerde dolu. Evet. Bir iki istisna var. Hı hı. O da şey e, vasat durumda yani kötün iyisi ...şeklinde... ...oradaki temel problem de o yani... E, ...bir şey çok zor... E, bir ...edebiyatı çizgi romanı... ...uyarlamak... ...orada... ...çok uzun bir kafa patlatmak... ...ve çalışma yapmak gerekirken... ...baktığınız zaman hemen patır patır... ...yani orada şu anlatıyor... ...birebir bu, o bu, o bu... ...gibi gittiği zaman... Patlıyor. Biraz olmamış oluyor değil mi? Biraz da fazla oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ben şöyle çalışıyorum. Hikaye yazımı kısmını geçtikten sonra. ya yani ilk başta şöyle gidiyorum. Hikaye direkt kevatsinde. Birinci kare bu. ikinci kare bu. Altında şey diyaloğu varsa diyalogları yazıyorum. Baya düz yazı halinde. Sonra eee Yazarken de sayfa geçiş durumuna göre bir sadece bir çentik atıyorum. Sayfa 1, sayfa 2 diye. Hı hı. Sonra senin yaptığın gibi o tekstik önce kare eskizini yapıyorum. Sonra içerik kareleri içerik eskizi. Sonra işte kurşun kalem başlıyor. İşte araştırma çizgileri, rekümanter çalışmalar. Hı. Ben ekstradan kurşun kalemden sonra şöyle bir şey yapıyorum. Direkt mürekkeplemeye geçmiyorum. Işıklı başladı, kuşun da kalemi tekrar temizle çekiyorum. <gülüyor> yani o fazlalık çizgileri arındırıp sonra mürekkepleme, sonra bilgisayara atma. Artık bilgisayara atma tabii ren e renklendirme çalışmaları. Evet. Şunlar bunlar artık dijital ortamda. Evet artık şey ben uzun zamandan beri fırça elime almadığımı <gülüyor> <gülüyor> farkına vardı. <gülüyor> ya yani ben ağırlıklı olarak siyah beyaz ve gri çalışalım. İşte Greed'e hmm. Çin'in Bizim için böyle. Ama mesela bu bunun yansıması olarak görebileceğimiz mesela bir Marvel Comics'a baktığınız hmm. zaman kuşun kalemi ayrı iş atar. O bayağı şey fabrikası yeri üretimi. Tabii gibi, tabii. Çin'i Çinileme Çin başkasınındır. Renklendirme başkasınındır. Her ba bir aşırı evet, başka tık, birinin elinden tık, geçer. Tık. Burada da aslında işin ha, kimin işi olduğu aslında ust ustalık ve maharetin kimde olduğu tabii. biraz ya yani çok usta bir çizgiyi kötü bir, türü türü. bir renkte muhafedebiliyor. Yani, yani. E, ilk kurşun kalemiydi, çinileme mi çok iyi oldu yoksa bütün hepsini renk cümbüşüyle <gülüyor> mi kurtardı? E, son el e, evet. e, tabii bu ayrı bir durum ama bay şey işte prodüksiyon. Evet işte. Böyle ama bir bir seri üretimi giriyorsan başka bir şey de kalmıyor. Yani evet. seçenek de kalmıyor. Bir insan bir ayda kaç sayfa üretebilir ki? Hı hı. Bir de o o işlemeciliği, evet, o detaycılıkta evet. gerçekten kolay değil. Ağır ve insani olmayan çalışma şartlarını <gülüyor> yanında getiriyor ki biz de zaten buna karşıyız. <gülüyor> evet, e, Turgut Türkiye'den. O zaman araya tekrar bir şey e, e, atalım. Evet. E, tip deniyor bu kısa bilgiler. E, Uzun dönem Türk çizgi romanında hatıra sayılır yeri olan Tarkan, mesela daha öncesinde Tarkan's olarak çıkmış. Tarkan <gülüyor> Tarkan's, Tarkans bu İlk defa duyuyorum. Evet, işte e, Şahap Ayhan Erer ikilisinin Atilla geliyor ve Atilla'nın ölümü çalışmaları içinde ön plana çıkan bir seri bu. Ama ikili çok fazla sürdüremiyorlar bunu, uzun sürdüremiyorlar. Güzel de açıklamaları var. Onlardan birini okumak istiyorum. Ee, Şahap Ayhan diyor ki yani bu işten kaçınmasını Hı. anlatıyor. Aynı şeyi yapmaktan hep sıkılırım. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten. <gülüyor> Çok güzelmiş aslında ya. Evet evet. evet. Ee, daha sonra işte bu ikilinin bu Tarkan'sı çocuk yaşta onu okuyan e, Sezgin Burak tarafından. Geliştiriliyor karşımıza tarkin olarak çıkıyor. Bu da Türk çizgi romanının enteresan detaylarından biri. Ben bu arada bir kitap tavsiye etmek istiyorum dinleyicilerimize. Levent Çantek'in Türkiye'de çizgi roman. Adlı kitabı İletişim'den çıkmış. Bir, bir de İletişim'den çıkan şey de var galiba. Çizgili kenar notları. Yine editörü Levent Çantek. Evet. Gibi öyle o da güzel zaten buluşan. Levent Cantik ülkemizde hani bu işi bu işle ilgili nadir, nadir kişilerden hem de bilgili bilgili güvenilir kaynaklardan evet. biri. Dün vardı Tarkov'un filmi televizyonda. Gümüş eğer mi? Hangisi abi? Yok. dedi. kanı mı? Ya bakmadım altında ama hmm. yani Atı kafa yana devriliyor. O bir o <gülüyor> <mi>? Orko vardı. Orko. <gülüyor> Orko Himende de vardı. <gülüyor> Orko her yerde <gülüyor> var. Sonra yanantik <gülüyor> Ay e, bu arada e, yüzbaşı Volkan da Türk'tüyymiş. Aa. Evet ya yani bir Fransız çizgi romanından kopya edilmiş. Aa. Kare kare bunu. <gülüyor> Bak başka bir kılma noktası oldu. <gülüyor> evet gerçekten. <gülüyor> direkt Türk değiştirme. Bir kahramanımız vardı. <gülüyor> onda onda. Onda kaybettinin <gülüyor> dilincinntisi <üzüntüsü> içindeyiz. <gülüyor> Belki de bir ağırlıktan kurtulmuş olduk bilemiyorum tabii. Evet olabilir. <gülüyor> Ama yüzbaşı Volkan'ın e, hep görüyoruz, ediniyoruz bir macerasını işleyelim ya. İşlerim gerçekten. Bakalım nedir. Ne değildir Çünkü Levent Can Tek mesela bu kitabında şeyler bahsediyor. Yani o kadar da ee, hani faşizan derecede bir tip değildi. Hani bazı bölümlerde karşı karşıya gelseler de çok anti komünist edildi. De hani biraz yanlış tanıyoruz Volkan'ın. Ali Recan'dı değil mi o? Ali Recan diye hatırlıyorum. A çiziri. Evet. Öyle olması gerekiyor. Hı -hı. E bir bölüm bakalım. Yüzbaşı Volkan'la uçalım. Evet ya yani, bir uçalım. <gülüyor> ee, Yüzbaşı Volkan'la uçmadan önce biz New Model Army uçalım tamam. The Stupid Questions Bakalım New Model Army Grubu It's not a crime to be innocent These things we have not done But you're not some child past and gone well, I know my heart And And I think Raman'a Tommy Texas denildi uzun bir süre. Evet. Turgut, Yani e, hani ne varsa hepsi Thomas Texas <gülüyor> yani halk arasındaki <gülüyor> tanımlaması. Bunda da Thomas'in özellikle çok sevilmesinden kaynaklanan bir durum var. E çünkü şey işte temiz aile çocuğu süt içen Evet, Japon e, güreşi bilen o, öyle Şurada yine Japon güreşi yazıyordu <gülüyor> Böyle e, Suzi ile adı konulmamış Hani böyle bir ilişki Evet var. Mesela işte Suzy çok kötü kek yapıyor Doktor Doktor ve konyakçı Bunlar Hı -hı. çok dalga geçerken e, Tomix Severek yiyor evet. Yani en hiç, olsun, hm, Çok güzel falan diye. Böyle bir ilişki var ama sen şimdi süt içiyor falan dedim. Şöyle enteresan bir hikayesi varmış onun da. Ee, Tomixi e, İtalya'da yayınlayan e, yayın grubu başka bir gruba devrediyor Tomixi. Ama kendisinde çıkan son sayısında Tomixi doktor ve kaynakçıyla zil zurna zarfı yapıyor. <gülüyor> Ben bunu okudum da çok güldüm. Sonra tövbe diyor. <gülüyor> Bilmiyorum ama yani hani bir şey gönder gönderiyor ama o saf ve temiz şekilde bir şekilde bozarak yani gönderiyor. Yani okuyucunun gözünde hiç içmeyen biri değil artık o. <gülüyor> Bayağı hem de çok kötü sarhoş olmuş o macerada. Ben okumadım, görmedim. Çok komikmiş ama. Evet, böyle bir durum var. Sonra tövbekar oluyor, süt dönüyor Evet, ismini de... E, ...Sessiz Ses Sinema döneminde... ...koboy e, filmleri çeken bir şeyden alıyor. Oyuncudan alıyor. Ha. Evet, tohum, mix. Yani at ve soy aslında. Birleştirilmiş durumda. Kovacılık. E, Gerçek adı da şey değil. Tomix değil. Kaptan Mickey aslında evet. İtalyancısında. Türkçe'ye çevrildiği zaman, basıldığı zaman daha sıcak bir isim olarak bu bulunuyor. Ya o dönemde gelen İtalyanlar kahramanların hepsinin yanında zaten şey bir ya da iki bazen üç mutlaka yanlıcısı oluyor. Yan kahramanlar. Evet. evet. Ee, Ona dair bir istisna var mı no da yoktu. Evet, tek tabanca gezen Mister No var. Tom bıraksın iki tane var. Baron'la şey. Evet. Kaptan Svingin var. Gamla Baykuş. Çelik Bilek'te Rudy, Rudy ve v. Profesör var. Evet hepsinde. Onlar ama mesela bunlar da bir formül mü? Aynı zamanda canım, çok ya, iyi bir yapısal nokta. Bir yapısal evet. bir formül. Çünkü ee, serüven içindeki miza öğesini onlar, onlar götürüyor. Değil mi? Zagor'daki Çiko örneğin işte aslında bir şekilde bizim dalga geçilen bizim işte Cevat Kurtuluş. Evet evet evet hani i̇şte. başlarına çeşitli aksilikler gelen hı hı. o aksiliklere rağmen sakarlıklarına rağmen evet. kahramana yardımcı olmaya çalışıyor. Yine bir şekilde o durumu evet, evet, o evet bayağı bir senaryo ee, yapısı gereği o bir formül bulunmuş hı hı. bir formül. Ve iyi de bulunmuş. Evet. Gerçekten hani... Çalışan bir, mekanizm yani. evet. bir mekanizme. Çalışan bir mekanizma. Çözmüşler yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte yalnız kahramanlar çıkıyor. İşte ben yalnız bir kobayım. Hı hı. Ama daha önceden çıkmıştı Red Kit. Evet ama mesela Red Kit de çok yalnız sayılmaz. Ee, şey var işte Dül, Dül var. Rintinim i̇şte, var Tintim ama var? mesela Dalton nerede da hep yine yani bir şey gideni vartı. Hep yani onunla beraber giden bir şey. Evet. Asterix'te işte Hopdix, evet. İşte İdefix köpekler. <gülüyor> Güzel bir Asterix programı da olabilirmiş. <gülüyor> Aa, evet. evet. Dur, onu da bir kenara yazalım. Evet yazın. Evet programımızın da. Yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İstersen bir şarkı daha dinleyelim. Olur. New Modular mı? Hı hı. Sonra genel olarak bir programı toparlayalım. Gelecek haftanın programının bir bilgisini verelim. Ve seyir, dinleyicilerimizle olan seyir bu cidden... haftaki de... <gülüyor> Televizyon beni andı. Ekrana mı çıkacağız nedir diye? Gütüşü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> espri yapayım bari ben de. Bilmemiş olayım. Peki. Hemen silelim. New modul. ARMY'den gelecek Vagabond Hey! Bu arada Çalan Şark'ın ismi Vagabond Vagabond da 93 senesinde benim çizdiğim ilk karakterin ismiydi Oo, çok evet. güzel denk gelmiş o zaman evet her ay 6 sayfa çiziyordum şey, bir şey otostop yapalım ama başına olmadık işler gelen <gülüyor> işte <gülüyor> bir kasetecim macera maceraları evet. ne kadar sürmüştü Kaç ve nerede yayınlanıyordu yayın? bu Carmen diye bir dergi vardı bu oydu. Hmm, hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Orada. Şimdi bakınca yani 93'te her şey el yapımı, renklendirme, <gülüyor> işte yani her şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sayfa ki çerçeve arasındaki boşlukları siyahları doldurmak bile of. artık. <gülüyor> Photoshop'ta tık diye basıp evine <gülüyor> bayağı rapid öyle kenarları kaçmasın diye. <gülüyor> ya Bir de orada Ecolinle renklendiriyorduk. Ben renk körüyüm. <gülüyor> e, Sarkis ve Levent sağ olsunlar. Ecolinler de renkleri hazırlayıp bana işte Vagomont'un pantolon rengi, ter rengi, işte saç rengi diye <gülüyor> üstlerini etiketliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <gülüyor> yine gizemli geçmişinizle ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Her programda bizi giderek şaşırtıyorsunuz. Bakalım nereye varacak. Bakalım nereye varacak. Evet, çizgi romanla bahsettik, ee, biraz tarihçesi, biraz bizden bilgiler, nasıl çizilir kısmıyla bitirmiş olduk evet. çizgi roman bahsini. Ee, gelecek haftaki programımızda bir yerli çalışmayla dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Ee, Erdal Bedenlioğlu'nun yazdığı öyküleri, Latif Demirci, Latif demirci de. çizmişti. Eyvah. Uzun yıllar evet, evet yayınlanmıştı bu yükler. Daha sonra yine iletişimden, evet. iletişimden eyvah mezun oldum. 91 senesinde çıkmış. 91 hatta baya erken bir sene evet, çizgi evet. roman yayıncılığı. 20 sene önce. Açısından. Evet. Ee, bunu konuşacağız. Onun üzerinde geçecek hı hı. program. Evet Turgut kapatmadan son. Herkese iyi haftalar. Haftaya görüşürüz. Evet ben de herkese çizgi roman tadında güzel bir hafta diliyorum. Son bir hatırlatma yapalım. O esnada başka bir yer nokta.org internette ulaşabileceğiniz resmi sitemiz. Hı hı. Burada önceki programların kayıtları ve bahsettiğimiz çizgi romanlardan sayfa örnekleri göreceksiniz. Evet görüşmek üzere görüşmek üzere